Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Akkuyu Nükleer AŞ 2017 başlarında inşaat lisansı için başvuruda bulunmayı planlıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılı bütçesi sunumunda yer alan bilgilere göre, gelecek yıl başında yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi inşaat lisansı başvurusunun ardından öncelikle ...nükleer güvenlik dışındaki yapıların inşası için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yani TAEK'ten sınırlı çalışma izni alacak. İmar planı çalışmaları tamamlanıp sınırlı çalışma izni alındığında Akkuyu sahasında mevzuatın öngördüğü hazırlık çalışmaları başlayacak. TAEK'ten inşaat lisansının alınmasıyla da nükleer güvenlikle ilişkili yapılar dahil inşaat çalışmaları... ...Rus Rosatom ile Cengiz Kolin Kalyon şirketleri arasında yürütülen ortaklık görüşmelerine de bağlı olarak devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 1 Aralık 2014'te projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme yani ÇED konusunda olumlu karar verilmişti. Akkuyu Nükleer AŞ, 25 Haziran 2015'te ise EPDK'dan 3 yıllık ön lisans aldı. İlk ünitesinin 2023 yılı sonuna kadar işletmeye alınması planlanan santral toplam 4800 MW kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak. Küresel anlamda üretilen elektriğin yaklaşık %11'i nükleer enerjiden sağlanıyor. Ve bu miktar her geçen gün düşerken yenilenebilir enerji kaynakları artıyor. Bunu söylemekte fayda var. Türkiye'de nükleer artarken Japonya'da hala santrallerin neredeyse tamamı kapalı. Almanya nükleerden çıkma kararı aldı. Fransa gibi bir ülke bile şu anda nükleer enerjiden çıkmayı tartışıyor. Akkuyu nükleer Aşe Mersin'e, dünya ise tersine gidiyor. Nükleersiz Gelecek Ödüllerine hak kazanan 1998 yılından itibaren her yıl Avrupa'dan nükleer silah ve savaşa karşı hikimlerle Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyond Nuclear inisiyatiflerinin girişimiyle dünya genelinde antinükleer mücadelenin önemli isimlerinden oluşan 40 kişilik bir jüri tarafından seçilerek Çeşitli ülkelerin nükleer silahları, nükleer endüstriye ve uranyum madenciliğine karşı mücadele eden halkları için yaşam savunucularına verilen bu ödül. Direniş, eğitim, çözüm ve özel takdir kategorilerinde veriliyor. Bu yıla dek Avustralya'dan, Arjantin'den, Hindistan'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, Yeni Zelanda'dan, Norveç'ten, İsrail'den, Amerika'dan, İsviçre, Kanada, Çin, Portekiz, Japonya hatta Marshall adalarından Aktivistlere verilmiş bu ödül. Bu yıl ise Türkiye, Etiyopya, Fransa, Hollanda ve Güney Afrika'dan yaşam savunucuları bu ödülü alacaklar. 17 Kasım'da direniş kategorisinde ödül alacak olan avukat Arif Ali Cang'ı özellikle Türkiye'den Gazi Emir'deki yasa dışı nükleer atıklara karşı, Mersin'in Akkuyu içerisinde yapılması planlanan nükleer santrale karşı ve Manisa köprü başında yapılan uranyum madenciliğinin ölümcül tehlikelerine karşı davalar açmıştı. Bilim insanlarıyla birlikte radyoaktif atıklarını oluşturduğu tehditler konusunda bu endüstrilerin çevresinde yaşayan insanları bilgilendirme kampanyaları yürütmüştü. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen ödül töreni bu yıl nükleer endüstrisinde çalışırken kansere yakalanan ve bu endüstrideki işçilerin kanser vakalarının araştırılması için işçileri örgütleyen Alfred Manyanyata Sepepe'nin özel takdir kategorisindeki ödüle layık görülmesiyle Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak. Programa göre 17 Kasım 2016'da ödüllerin verilmesinin ardından 18 Kasım'da Think Nuclear Free yani nükleersiz düşün sempozyumu gerçekleştirilecek. Gelelim son haberimize.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 ÇED olumlu karar verilen projenin başlaması halinde çevresel etkiler bakımından telafisi güç zararlar doğabileceğinin açık olduğuna hükmetti. Hukuka aykırılığı da açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden itiraz yolu da kapalı olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verdi. HES projesine ilişkin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, HES ve Hazır Beton Tesisinin kurulacağı sahanın büyük kısmının devlet ormanı olduğu Ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisi olacağından uygun görülmediği yönünde görüş bildirdi. Yine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, HES ve Beton Tesisi'nin kurulacağı alanın devlet ormanları ve ziraat alanında kaldığı ve çet olumsuz görüşü verilmesi gerektiği yönünde görüş verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 3 Haziran 2016 tarihli yürütmeyi durdurma kararını Danıştay'a temiz etti. Ve yürütmeyi durdurma kararının iptalini istedi. Temize Bakan Danıştay 14. Dairesi Bakanlığın itirazını reddetti. Böylece nehir üzerinde yapılması planlanan 3. Hes projesine karşı köylüler bir zafer daha kazandı. Köylülerin avukatı Münip Ermiş, hem şirket hem de bakanlığın itirazının Danıştay tarafından reddedilmesinin en önemli virajlardan biri olduğunu söyledi. Danıştay'ın bu talebi reddinden sonra ÇED raporunun iptal kararını beklediklerini belirtmiş Ermiş. Bu konuda bilirkiş raporu da olumsuzdu ve Alara Çay üzerinde HES yapılmasının hem tarihi doku hem de doğal dokuyu bozacağı yönündeydi. Artık yürütmeyi durdurma kararının onanmasını bekliyoruz diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş